Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'dan. İki babul ül e, necasetlerden bahsedecek şimdi. Necaset e, ne ediyoruz? E, şimdi e, temizliği biz hadesten taharet, necasetten taharet diye ikiye ayırmıştık. Necasetten taharet, e, hadesten taharet demiştik. Hani temizliği anlatırken nasıl tarif etmiştik? He? et an hadesin ev habesin demişti. Habes <gülüyor> bu işte şeriatın necaset temiz kabul etmediği, şeriatın temiz kabul etmediği kan gibi, irin gibi, dışkı gibi, idrar gibi şeylere necaset diyoruz. Bir hadesten taharet vardı. Efendim, bir de necasetten taharet. Hades yani vücudunuzda sizin oluşan manevi hal onu temizliyordunuz. Hadesen taharet buydu. Necasetse şeriatın bizzat pis kabul ettiği şeyleri temizlemek. Peki burada bundan bahsedecek. Fakat Müslümanlar necasetin namaza mani olmasından dolayı hangileri namaza mani olur ya da ne kadarı mani olur bunu belirleyebilmek, bunu tayin edebilmek için Efendim onlar necaseti ikiye ayırıyorlar. Ebu Hanife de talebeleri de sonrakiler de ne diyorlar? Necaseti galize var, necaseti hafife var. Hangisini Ebu Hanife necaseti galize diyor? Eğer bir şeyin necis olduğu ayetle sabitse ona necaseti galize diyor. Peki efendim eğer bir meselenin e, temiz, ya da necis olması arasında temiz ya da necis olması arasında ihtilaf varsa, deliller taarruz ediyorsa, ona necaseti hafif ediyor. مَا يُؤْكَلُوا لَحْمُهُ مَا يُؤْكَلُ Eti yenen hayvanın idrarı. Şimdi Uraniyun hadisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne buyuruyor? İdrarını için diyor Uraniyun'a bu develerin sütünü de idrarında için onların hastalığıyla alakalı. Peki ama e, necasettir biliyoruz. Ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istenzihu minet bauli mutlak olarak idrardan sakının buyuruyor. İdrar şimdi böyle bir tarafta böyle bir e, nas var. E, i̇drarın necis olduğunu bildiren nas var ama karşı tarafta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor devenin e, idrarını uraniyuna deliller taarruz edince helalliği ve haramlığı arasında ne diyoruz? Ebu Hanife eti yenen hayvanların idrarı dışkısı değil idrarı necaseti hafifedir diyorlar İmam-ı e, ise hangisine necaseti galiz galize diyor? Eğer bir şeyin necis olduğunda ittifak varsa ne gibi dışkı gibi necis olduğunda ittifak var ona necaseti galize diyorlar eğer e, ihtilaf ediliyorsa necis midir değil midir diye onu da necaseti hafife olarak alıyorlar peki an necasetu galizatun ve hafifetun necaset galize olur Necaset hafifi olur. Peki diyeceksiniz ki hocam pratikte bunun faydası ne? Neden ayırdık? Eğer necaset necaseti galize ise ne kadarı e, sizin e, namazın zamanı olacak? Bütün bunları biz namaz için konuşuyoruz. Cenab-ı Hak'ın huzuruna temiz çıkacak Müslüman. beke fatahir. Hem elbiseyi, hem musallayı, hem neyi? Bedeni temizleyecek. Peki neler mani oluyor? Yani bu necaset, Musallada da olmayacak, üzerinde de olmayacak, bedende de olmayacak. Ee, olursa namaz olmuyor. Peki ne kadar olmayacak? Eğer necaset necaseti galize ise. Bunu da kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki bir katı olan var, bir de idrar gibi sıvı olan var. Katı olan dışkı gibi. Katı olan Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Radıyallahu anh. Bakın orada Ömer'in sözüne hemen 1. sayfada "İze kanetun necasatu kadra dufriha da salati hatta tekuna eksera minhu." tırnağını gösteriyor. Yani bundan fazla olmazsa namaza mani olmaz diyor. Hz. Ömer Efendimiz çok büyük bir yapıya sahipti. Cüssu olarak insanlar içinde yürürken atın üzerinde giden bir adam gibi görünürdü. Dolayısıyla tırnağı da büyüktü diyorlar fukahımız. Yani diyoruz ki Hz. Ömer tırnağını gösteriyor. Yani şu el ayasına yakın olabilir Hz. Ömer'in tırnağı. Yani diyeceksin ki, bu da çok mübalağa değil mi? Neyle amel ediyoruz? El-ihtiyat fi babil ibadâti eûlâ İbadetlerle hep ihtiyatla amel ediyoruz. İhtiyatla ibadetlerde Dolayısıyla bu sıvı olduğu zaman idrar. Şu elinizin ayasını taşmayacak. Yani bunu doldurup taşmayacak. Efendim bu kadar e, necaseti galize, idrar üzerinizde varsa namazınız olur. Bundan assa yani. Bundan assa olur. E, peki bu halde namaz kılmak nedir? Yine mekruhtur. Ama oldu ki temizleyemediniz bu halde kılarsanız mekruh olur peki necaset-i galize katı olursa onu ne alıyorsunuz onu da efendim bir dirhemden fazla olmayacak bir dirhemden bir dirhem yani ne kadar 2.900 veya 2.999 gram 3 gram de 3 gramdan fazla olmayacak aslında efendim İbrahim Enneha'i diyor ki Burada ölçü mak'attır. O çıktığı yer, necasetin çıktığı yer. Fakat bunu diyor ulema, derste çok telaffuz etmemek için oradan kinaya yaptılar. Mak'at da bir dirhem kadardır. Dolayısıyla bir dirhemden daha ağır fazla olmayacak. Necaset galize eğer dışkı gibi katıysa, ondan fazla olursa, yani bir dirhemden fazla olursa namaza mani Olur, engel olur. Peki ondan az o halde kılalım mı? E kılma, temizleyeceksin. Oldu ki temizleyemedin o üzerindeyken. Yani o kadarla kılmak da yine mekturdur kardeşim. Tertemiz bir halde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz. فَالْمَانِعُ مِنَ الْغَل۪يظَةِ اَنْ تَز۪يدَ عَلٰى Peki necaset galize olursa ne kadar mani? Söylediğim gibi bir dirhemden fazla. Bir dirhem 3 gram. 2.999 Yani 300 diyen de var e, bu kadar gram. Ne, neden? Çünkü bunlar fabrikasyon değil. Her yerin dirhemi ayrı. وَالْمَانِعُ مِنَ الْخَف۪يفَةِ اَنْ يَبْلُغَ رُبْعَ السَّوْبِ Peki e, necaset hafife olursa yani eti ve sütü yenen hayvanın idrarı gibi Necaset hafife olursa hafife neydi? necis mi değil mi diye onda taarruz vardı işte Efendimiz için diyordu idrarını ama biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsten minel bevli de buyuruyor bevilden idrardan e, mutlak olarak hepsinden uzak durun deliller taarruz edince diyor <gülüyor> efendim burayı biraz daha kolaylaştırıyor diyoruz ki Elbisenin nesi olmayacak? Dörtte birini geçmeyecek. وَالْمَانِعُ مِنَ الْخَف۪يْفَ اَنْ يَبْلُغَ رُبْعَ الْثَوْبِ Elbisenin dörtte birine ulaşırsa o zaman nedir? Manidir diyoruz. Maniide Peki elbisenin dörtte birine mi? Yoksa şu kolunuza bulaştığı necaset. Kolun dörtte birine mi? Hangisini almak evla? Kolun. Tamam kolun dörtte biri, elbisenin dörtte biri diyenler de var ama yine ibadetlerde ihtiyatla amel ediyoruz. Yani hafif necaset, işte bu kadar varsa onu diyoruz ki necaseti hafifedir. Dörtte bir olmadıysa namaz zamanı olmaz. Peki şimdi neler necaseti galizedir? Onlardan bahsedecek. Okul lumayah min bedeni insani. مُوْجِبُ لِلْتَطْحِيرِ hu غَلِزَةٌ insan bedeninden çıkan ve tathiri gerektiren her şey necaseti galizedir. Ne gibi? İşte aşağıda şerhte ediyor: اَلْغَائِدْ وَالْبَوْلِ وَالْدَّمِ وَالْصَدِيدِ وَالْقَيْئِ Efendim, kusmuk, irin, kan, idrar, dışkı, bütün bunlar meni, değil mi? Meni, bütün bunlar necaseti galizedir diyoruz. Peki necaset-i galizedir. Bunları insan bedeninden yıkayacak. اِنَّمَا يُوْسَلُ الثَوْبُ مِنَ ve وَالْبَوْلِ وَدَّمِ buyuruyor. <gülüyor> Başka neler necaset-i galize olur? Devam ediyor. Necaset-i galizeyi anlatıyor. Şerhten siz o ayrıntıya baktınız. Devam ediyoruz. وَكَذَٰلِكَ الرَّوْثُ وَالْاقْثَاءُ رَوْثُ At, deve, onların dışkısı, o da necaset-i galize. Yani bunlar ne kadar olursa namaz zamanı bir dirhem olursa namaz amani bir dirhem mi geçerse o kadar olursa namaz amani wal aktha aktha inek ineğin dışkısı w ba ulul farenin idrarı efendim w saghiri w diyoruz neden çünkü ba ula atfediyoruz w ba ulu saghiri w aula ister anne sütüyle beslensin ekela ister yemek yesin ister yemesin yani anne sütüyle beslenen kız ve erkek ço çocuğu olsun bunların idrarı küçük çocuğun idrarı da nedir o da necaseti galize yani büyüğünki olduğu gibi küçüğünki de öyledir walmeni yunecisun yecibu ghaslu ratbihi meni de necasettir meni o da necasettir ee, peki nasıl yapacaksınız meniyi eğer yaşsa yıkayacaksınız Yecibul gaslu ratbihi ratbil meniyi meninin yaş olanı yıkanır ve yüzzü'l Farku fi yâbisihi efendim kuru olanında ise kuru olanında e, çitileme ovalama yeterlidir yeterlidir diyoruz peki Ayşe annemiz radıyallahu anh öyle rivayet ediyor şimdi e, yani burada nelerin necaseti galize olduğunu bize anlattı İdrar, kan, efendim e, dışkı, bevl, farenin e, idrarı, küçük çocuğun e, idrarı, büyüğün zaten öyle e, meni, bütün bunlar necaseti galizedir bir dirhem veya fazla olursa namaza manidir Peki şimdi bunlar e, necaset bulaşırsa bir şeye onu nasıl temizleyeceksiniz? Necaseti temizleme yolundan, usulünden bahsedecek. Ve iza asabal khuffa necasetun laha jirmun kerrawfi fejaffa fedalakehu bil Efendim, huf neydi? Mes. Mes'e necaset bulaşıyor. Laha jirmun. Laha li ayi şeyin lin necaseti o necasetin de bir maddesi var bir kütlesi var yani böyle idrar gibi derinin içinde kaybolmuyor kütlesi var görüyorsun lehalin necaseti cirmun ne gibi karaufi raus at vesaire onların dışkısı gibi efendim dışkı görünen cismi olan bir dışkı sizin meshinize bulaşıyor fecefe orada kuruyor Fedele kahubil ardi adam da e, çarının üzerine böyle necaset var yere sürterse bu şekilde temiz olursa temizlenir mi? Temizlenir. Neden? Kurudu. Tıpkı nerede olduğu gibi Meni de Meni kuruladı kuruduğunda tabi eskiden su bulmak zordu bugün o elbiseleri yıkarsınız yani böyle elleriyle çıtılayınca, çitleyince o dökülür. Peki? Varrat bu, vela jirme lehu kel hamri, la yujze fihi Peki efendim, şimdi necaset bulaşıyor. Nereye mesinize katıysa kurudu, siliyorsunuz yere, temizlendi, kurtulduğunuz onla. Peki idrar gibi sıvıysa varrat bu ya sa, vamalajirme lehu kel hamri ya da içki gibi içki gibi. Efendim onun cirmi yok, bir maddesi yok, kütlesi yok. Kayboldu, eridi, elbisenin içine girdi. Ne yapacaksınız? Mecbur elbiseyi yıkayacaksınız. Yıkamakla te temizlenir. Cirmi olsaydı onu sürerdiniz temizlenirdi ama kütlesi olmadığından bu şekilde temizliyorsunuz. Efendim böyle ayna gibi, kılıç gibi bir o necaseti içine çekmeyen, emmeyen bir şey necaset sürülürse... Onu nasıl temizleyeceksiniz? Onu da silerek. Ve seifu vel mir'atu yuktafa bi masahihi ma fihi Seif kılıç, vel mir'at ayna, yuktafa bi masahihi ma. Bu ikisinin meshedilmesiyle iktifa edilir. Yani şöyle, mesheder onları adam. Bunlar e, bu şekilde temiz olur. Peki, ve iza asabetil ardu necasetun فَذَهَبَ eseruha, جَازَةِ salatu عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمْمُمِ Efendim şimdi topraktan bahsediyor. Toprağa necaset bulaştı. Hayvan oraya pisledi biliyorsun. Hayvan oraya pisledi. وَإِذَا asabetil الْاَرْضَ نَجَاسَتُمْ فَذَهَبَ اَثَرُوهَا Güneş vurdu, hava çekti, yağmur yağdı ya da. Oradan o necasetin eseri gitti. Namaz kılabilir misin orada? Kılarsın. Ne de? Hava ve toprak temizliyor. Câzet-i s-salâtu aleyhâ. Aleyhâ alâ ey şeyh'in alel arzî. Dûnet teyemmüm. Teyemmüm olmaz. Teyemmüm orada yapamazsın. O yerde her ne kadar necaset-i ne eseri gitse bile. Neden yapamıyorsun? Neden? Ya namaz kılıyoruz da neden teyemmüm yapamıyoruz? Çünkü... Eh, sa'iden tayyiba diyordu değil mi Cenab-ı Hak? Fete yemmemu sa'iden tayyiba. Tayyiba bimana tahiran diyordu. Temiz. Orada açıkça temiz kaydı olduğundan orası şüpheli. Tam temizlenip temizlenmediğini bilmiyoruz. Ayet-i Kerime'de e, sa'iden tayyiba buyurduğundan temmüm olmaz. Orada necaset gittiyse ama namaz kılınabilir diyoruz. Peki ve bawlu ma lahmuhu ve şimdi nereye geldi necaseti hafifeye geldi necaseti galizeyi anlattığı temizleme yollarından bahsetti şimdi efendim necaseti hafife. yani temiz mi yoksa necis mi bunda ihtilaf var deliller tahruz ediyor wa bawlu ma yu'kelu lahmuhu eti yenen hayvanın idrarı inek gibi koyun gibi deve gibi Wabulul farasi atın nesi onun da bevli onun da idrarı ve demuseme ki balığın kanı ama normal akıcı kan insandan hayvandan çıkan kan nedir o necasetil galize dir demen mesfuhan demi mesfuha olursa necaseti galize olur ama balık kanı ya da işte sivrisinektir, bittir, piredir. Onlarınki de nedir? Necaseti i kafife. Çünkü insan bunlardan korunamaz. وَلُعَابُ bagli, Katırın nesi? Salyası. وَلْحِمَارِ وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَلْحِمَارِ Eşeğin ve katırın salyası. وَخُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الطُّيُورِ Necaset-i Eti yenmeyen Hayvanların dışkısı da necaseti hafife. O zaman burada neyi anlattı hafife olarak? Eti süt yenen sütü içilen hayvanların idrarları, atın idrarı. Sonra eti yemeyen kuşların dışkısı var. Eti yemeyen kuşların dışkısı. Eti yenen kuşun dışkısı nedir? Tahirdir. Necaseti hafife de değildi. Peki eti yenmeyen kuşun dışkısı neden necaseti hafifedir? Umum belva var. İnsanlar onlardan kurtulamaz. Yani çok olduğu yerde böyle onlar havadan giderken necaseti bırakır. Adam haberi olmaz. O halde gider namaz kılar. Bunların necaseti hafifedir diyoruz. Peki. وَخُرْءُ مَا يُؤْكَلُوا min مِنَ الطُّيُورِ طَاهِرٌ. Eti yenen Kuşların xur dış dışkısi ise temizdir. Elle daja ve batta, fînne necasete hu galiyzetun. Fakat tavukla ördek. Her ne kadar bunların eti yense de, bunların dışkıları necaseti galizedir. Ve ızın tadaha alayhi baulu misla ruus aliber, falese bi şeyin. Ve ızın ızın tadaha ne demek? ızın tadaha terşşşa damladı. Aleyhi alar <gülüyor> rajuli al-bawlu misla ruusil ibar ya da al-musalli namaz kılıyor adam e bu adam üzerinde heladan iğne ucu gibi ruusil ibar iğne ucu gibi böyle ince ince idrarlar oradan üzerine sıçrattıysa yani bi den tad bawlu ya da işte öyle damladı böyle ince ince kendinden damladı elbisesine Damladıysa, feleyse bir şeyin, bunun zararı yok. Namaza engel olmaz. Çünkü insanlar böyle ince ince damlayabilir, zararı olmaz. Ama abdest aldıktan sonra sahibül özür değilse, idrar gelince ne olur? Abdest bozulur. Burada ne bahsediyor? Abdestten önce böyle az az damladı, bu namaza mani olmaz Peki şimdi bunu izaleden bahsedecek nasıl necaseti yok ediyorsunuz?